Satılık köpek yavruları ilanının hemen altında küçük bir çocuğun başı gözüktü. Ve çocuk dükkan sahibine sordu. Bakar mısınız köpek yavrularını kaça satıyorsunuz? Dükkan sahibi 30 dolarla 50 dolar arasında değişiyor fiyatları dedi. E, benim 2 dolar 37 sentim var dedi çocuk. Bir bakabilir miyim yavrulara? Dükkan sahibi gülümsedikten sonra bir ıslık çaldı ve köpek kulübesinden beş tane yumak halinde sevimli sevimli yavrular çıktı. Lakin yavrulardan biri arkadan geliyordu. Küçük çocuk yürümekte zorluk çeken o sevimli yavruyu işaret edip sordu. Acaba bunun nesi var? Dükkan sahibi onun kalça çıkığı olduğunu ve hep böyle kalacağını, engelli olacağını açıkladı. Küçük çocuk daha da heyecanlandı. Belli ki karar vermişti. Tamam dedi, ben bu yavruyu satın almak istiyorum. Dükkan sahibi, hayır, o yavruyu satın alman gerekmiyor. Eğer gerçekten istiyorsan o yavruyu, sana bedava veririm. Küçük çocuk birden sinirlendi. Dükkan sahibinin gözlerinin içine dik dik bakarak "Onu bana vermenizi istemiyorum. O da diğer yavrular kadar değerli ve ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim. Aslında şimdi size 2 dolar 37 sent vereceğim ve geri kalanını da ayda eğer kabul ederseniz 50 sent ödeyerek tamamlayacağım." Dükkan sahibi Çocuğu ikna etmeye çalıştı yine. Bak, bu köpeği gerçekten satın almak istediğini sanmıyorum. Görüyorsun, bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular gibi koşamayacak, zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak belki. Bu sözün üzerine küçük çocuk eğildi, pantolonunu sıvadı. Ve büyük bir metal parçası ile desteklediği Yapay bacağını Dükkan sahibine gösterip Tatlı bir sesle Şöyle dedi Evet haklısınız belki Ama bakın Ben de çok iyi koşamıyorum Ben de zıplayamıyorum Ben de etrafımdaki insanlarla Rahat rahat oynayamıyorum belki Ama Şu yavrunun ...kendisini çok iyi anlayacak, onun halinden anlayan bir sahibi ihtiyacı var. Onu alıyorum. Halden anlamak. Bunun için öyle koca koca üniversiteleri bitirmeye, en prestijli okullarda okumaya, matematiğin dehası olmaya, binlerce kişisel gelişim kitabı okumaya... Her ne kadar ilim varsa, o ilimleri bitirmeye gerek yok. Halden anlamak, insanlara ön yargısız yaklaşmakla olur. Ne güzel demişler, kalpten kalbe giden bir yol vardır, bilinmez. Cahit Sıtkın'ın dediği gibi, o ünlü şiirde, Ne doğan güne hükmün geçer, ne halden anlayan bulunur. İşte bu kadar değerlidir halden anlamak ve zor bulunur ama bazen iki dolar otuz yedi sente alınır.